الكريم <تصفيق> الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله إليه توبة الصوفاء الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه خولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعدك الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله Men kimin kalbinde Allah varsa Allah ona iki dünyada yardım eder. Men kimin kalbinde Allah yoksa Allah ona iki dünyada La ilahe illallah, hüvel hakku'l melikü'l medîn, Muhammedur rasulullahî sâdıkü'l va'dî'l emîn. Azizü kemmek Müslümanlar. Devam eden Derslerimizin konusu sizlerce malum olduğu üzere müminlerin Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sıfatları üzerindeyiz. Ve bunlardan Cenab-ı Hak mümini tarif ederken, mümini tavsif yani sıfatlandırırken اَلَّذ۪ينَ مُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Ayet-i Celilesiyle mümini sıfatlandırıyor demiştik. اَلَّذ۪ينَ مُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba iman ederler. Yani görmedikleri halde Allah'a iman ederler. Görmedikleri halde meleklere iman ederler. Görmedikleri halde ahiret gününe iman ederler. Görmedikleri halde cennete, cehenneme iman ederler. Böyle bir mana taşıdığı gibi bu ayet-i celil'e bir de اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ derken o gayb kelimesi tefsir alimlerimizle kalp kelimesiyle de tefsir edilmiş. Onlar o hakiki müminler gerçek müminler onlardır ki yü'minune bil kalbi kalben iman ederler. Yani iman onların kalbine oturmuştur. Onların kalbine iman yerleşmiştir. Sadece dudak ucuyla müminim demekle kalmazlar. Kalp alemleri, kalp cevherleri İman ile kuşatılmış kalbiyle tasdik etmişler diliyle de dilleriyle de ikrar etmek suretiyle mümin olmuşlardır şeklinde Rabbimiz beyan ediyor. Esas buradan devam ediyorduk testlerimizde ve kalp üzerinde çok durmuştuk. Bazı kardeşlerimiz demişler ki neden kalbin üzerinde veya kalp konusunda bu kadar çok duruluyor da kafa üzerinde durulmuyor demişler. Kalp mevzuunda bu kadar duruluyor da kafa üzerinde akıl üzerinde durulmuyor demişler. Aslında tabi üzerinde bulunduğumuz mevzunun akışı bunu gerektiriyor. Bir diğer dersimizde de kafa ve akıl üzerinde de durmamız iktiza edecek. Anlaşılıyor ki bazı meraklı kardeşlerimiz yahut maksatlı kardeşlerimiz bu noktayı da görmek, dinlemek ve araştırmak istiyorlar. İslam'ın bu konudaki görüşlerini, hükümlerini, hikmetlerini de inşaallahu teala bir başka dersimizde arz etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz oğlu hakikaten belli başlı, kudretin elinde bulunuyor. Bir kafa dediğimiz şey, bir de kalp dediğimiz şey. Kafa deyince aklımıza akıl geliyor. Hani kafasız adam dendiği zaman başı kesilmiş adamı kastetmiyoruz. Akılsız adam demek istiyoruz. Kafadan maksat akıldır. Kalpten maksat da imandır. İmanı olmayan adamın kalbi yoktur. Nasıl yok durmadan çarpıyor? O yürekdir. İslam'ın kastettiği kalp, gözle görülen şey değildir. Elle tutulan şey değildir. Bunlar anlattık. Tartılan, ölçülen, biçilen, resmi yapılan şey değildir. Manevi bir kuvvet, rahmani bir kudret, rabbani bir şekildir o. Cisim değildir. İslam'ın kastettiği kalp, cisim değil. Cisim değil. Şimdi bu kalbi ve kalbin ahvalini bizatihi yaratan nasıl ki geceyi gündüzün peşinden getirmiş, gündüzü de gecenin peşinden getirmişse kalbin içinde de duyguları, tahassüsleri, his, duygu dediğimiz tecellileri de yaratan Hazreti Allah'tır Cellet-i Geceyi, gündüzü nasıl peş peşe, birbiri ardınca sevk ediyorsa, kalbin duygularını, tahayyülleri, teessürleri, tahassüsleri, duyguları da bizatihi yaratan Hazreti Allah'tır. Kalbsiz insan olamaz. Her kalbin içinde bir mahabbet, bir merhamet, bir hakikat mutlaka vardır. Hakikatsiz kalp olmaz. Kalpsiz insan dediğimiz zaman, yani kalpsiz insan yaşayabilir mi? Bir adamın kalbini çıkarın ölür. Kansız kalır yani. Çok kalpsiz bir adam dediğimiz zaman da merhametsiz, hayasız, imansız adamı kastediyoruz. Kafasız adam dediğimiz zaman akılsız adamı kastediyoruz. Kalpsiz adam, kötü kalpli dediğimiz zaman da imandan, edepten, merhametten, muhabbetten mahrum adamı kastediyoruz. Tıpkı yeryüzündeki akışın şekillenmesinde nasıl ki gece ile gündüzün bir rolü varsa kalbi de şekillendiren, kalbe de hayat veren, canlılık veren duygular ve tahassüslerdir. Bu konuda biraz duracağız. Cenab-ı Hak müminleri, mümin insanları daima ibret almaya. Etrafından örnek almaya teşvik ediyor. Innefi halki semawa ki vel ard, şu göklerin ve yerin yaratılışında vaktilafi leyli ve nehari, gece ile gündüzün peş peşe devam etmesinde laa yati ulil elbâb akıllı olan akıl sahipleri için mutlaka alametler ve işaretler var. Kur'an durmadan bu noktada bizi basiretle, ibretle, hikmetle, dikkatle, alakayla, şuurla, idrakle aleme bakmamızı istiyor. Peş peşe gündüzün gece, gecenin gündüz ile alakası çok canlı bir dikkat. Demek ki günleri ve geceleri yaratan, şekillendiren peş peşe akışını tanzim eden Hazreti Allah'tır böylece İslam itikadına göre. Günleri ve geceleri değerlendiren, kıymetlendiren, şekillendiren o. Geceyi ve gündüzü, günleri ve geceleri yaratan kimse onu değerlendiren de odur. Mesela cuma gününü diğer günlerden daha kıymetli, daha önemli, daha şerefli yaratma hakkı veya bu cuma gününe bu özelliği, bu kıymeti verme hakkı Allah'ındır. Kimse bunu kaldıramaz. Bütün dünya bir araya gelse cuma gününün önemini, şerefini kaldıramaz. Kendisi koymuş Cenab-ı yani. Bütün dünya bir araya gelse de kendilerinden bir gün ihlas bile kıymet olmaz. Tıpkı şimdi bugünlerde konuşulduğu gibi anneler günü. Anneler günü. Bir başkası kalkıyor babalar günü. Bir başkası kalkıyor çocuklar günü. Bir başkası köpekler günü. Kediler günü, hayvanlar günü. Ne hakları var? Allah'ın koyduğu bu gün ve gecelerdeki nizam akışını kim değiştirebilir kitabullah'tan kaynaklanmıyor anneler günü bütün bir sene bütün 365 gün var bir senede 364 gün şehvetini servetini keyfini zevkini takip edecek adam anneyi babayı edebi hayayı hürmeti mahabeti hatırlamayacak Senede bir gün anneler günü kutlayacak. Ne serseri bir iddia bu. Nereden kaynaklanıyor bu. Ve sonra anneler günü diye ortaya atılan bu fikir, bu düşünce doğrudan doğruya Amerikalı Yahudi şirketlerinin ve firmalarının sırf annelere duyulan merhameti ve muhabbeti istismar ederek büyük paralar kazanmak için ortaya attıkları melhuni iddia. Hep mağazalarda görürsünüz, mağaza, mağaza, mağaza. Anneler günü, aman annelere hediye alın, tüccarlardan mal alın, anneleri satın, anneleri istismar edin. Bunun ruh ile ne alakası var? Bunun kalb ile ne alakası var? İslam'ın ortaya koyduğu annelik sıfatıyla ne alakası var? Kalp, o ilahi bir düzen içinde çarpacak gönül. Bakınız, Cenab-ı Hak... Nasıl ki geceyi gündüzle gayet ahenkli devamını sağlamış ve yaratmışsa kalbi de aynen kendisi şöyle beyan ediyor. Es'aiz billah. Ma <gülüyor> ja'a li raculin <gülüyor> min kalbayn fi celfihi. Allahu Teala hiçbir insana iki tane kalp vermemiştir diyor. İnsan iki kalp olmaz. Buradan maksat, kalpten maksat hani bir mahalli izah ediyor. Aslında zikrül mahal, iradetül hal. zikrül mahal yani bir şeyin yerini zikretmek oradaki hali zikretmektir Burada kalbin zikredilmesinden maksat kalbin içindeki muhabbetin sevginin tecellisinden bahsediyor. Annelere duyulan sevgi tamamen ilahi bir vergidir. Allah'ın İnsanın mayasına taktığı bir mayadır bu. Başkası koyamaz bunu. Anneleri sevmek, annelere bağlılık, annelere hürmet doğrudan doğruya insanın mayasına katılmış. Bu falan filan şahsın eseri değil bu. İlahi bir bu. O ruhun kendisinde var, kalbin kendisinde var. Mesela bakın şimdi, yer yer ruhi potansiyelimiz ilahi nizama ayarlanmıştır. Mesela bir insan annesinin elini veya yanağını öperken hiçbir şey duymaz. Sadece hürmet duyar. Hürmet, hürmet, hürmet. Annenin yanağından öperken sadece ruhun ve kalbin ve vicdanın bir şey hisseder. Hürmet. Aynı adam aynı dudağıyla kız çocuğunun yanağından öperken başka bir duygu taşır. Şefkat, şefkat, şefkat. Aynı adam aynı dudağıyla kendi hanımının karısının yarağından öperken başka bir duygu taşır. Şehvet, şehvet, şehvet. Bakın nasıl değişmiş. İlahi nizam koydu bunu. Seyfendi bir gün idare ederek anneler günü, babalar günü bu sevgiyi koyabilir misin? Mayamıza, ruhumuza, kalbimize katmış Bütün bunlar serseri iddiadır diyorum. Serseri başı dönmüş. Başını için dönüyor? Bir kişinin başı dönmüşse mutlaka tansiyonu düşmüştür. Hipertansiyon. Veya süpertansiyon. La ya indi. Bu dereceyi kaybetmemek için Allah'ın ölçüsü olan kitabullara uymak lazım. Buradan kaynaklanması lazım. Nerede bir serseri varsa Kur'an'dan kopmuştur. Meteorlar gibi, göktaşları gibi yörüngesinden çıkmış ve serseri bir hal almıştır. Hangi toplum, hangi demiyyet, hangi zürriyet, Allah'ın kitabından ayrılmışsa serperi olmuştur. Ve ehli küfrün oyuncağı haline gelmiştir. Efendiler Kur'an'ı anlamadıkça, Kur'an'ı yaşamadıkça, Kur'an'ı hayatımızda bizatihi yaşamadıkça, ehli küfrün Hıristiyanların oyuncağı olmaya devam edeceğiz. Anneler günü, vay hediye, e ne demek bu bu? Ayrıcalık nereden geliyor? Şimdi bir fukara insan, Savallı, fakir, yoksun veya buna benzer kişiler, anneler günü diye Yahudilerin icat ettiği bir günde gidip de çok lüks ve konforlu bir mağazadan annesine bir hediye alamıyorsa, bir hediye veremiyorsa, bu çocuk annesini sevmiyor demektir. Nasıl olacak? Yani sadece böyle bir menfaat, ve bir hediyeleşme ile bir mal, bir eşya vermekle annelik edecek? Ne korkuşma beciliği bu? İslam bunu reddediyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجْوْلٍ min قَلْبَيْنِ fi جَوْفِهِ Hiçbir insanın sinesinde, boşluğunda, göğsünde iki tane kalp olmaz. Yani iki sevgi çatmaz. Tek sevgi vardır. Anneye olan sevgi ilahi bir yaratılışla ortaya çıkıyor. Rahmani'dir yani. İstesen istemesen Bununla alakalı size bir ilim adamının, bir profesörün Tespitini arz etmeden geçmeyeyim. Bu münasebetle anneler günü. Bakıyorum bazı böyle şuursuz Müslüman kardeşlerimiz ilgi duymaya çalışıyorlar. Kesinlikle ilgi ve alaka göstermeyin diyorum çünkü Kur'an'dan kaynaklanmıyor. İslam hukukunda, İslam dininde, İslam ahlakında annelere duyulan sevginin kaynağı Allah'tandır. Bütün bir ömür devam etmek zorundadır. ...anneler günü diye bir gün istiharsı... ...hiçbir hakikat taşımamaktadır. Yok öyle şey. Bir profesör doğum... ...doğum üzerine... ...doğum doktorluğu yapan bir ilim adamı... ...bir çalışma, araştırma yapmış... ...ve araştırmasının sonucunu neşretmiş, yayınlamış. Bende var o rapor. Diyor ki adam... Doğum hastanesinde diyor, doğum kliniğinde çok ince bir nokta dikkatinizi rica edeceğim, aklımıza kalsın diye söylüyorum. Doğum kliniği, hani doğum yapan kadınların yatırıldığı hastane klinik diyorlar. Doğum yapan kadınları sırayla bir kovuşta klinikte diyor, numaralamak suretiyle kar yatırdım diyor profesör. Bir numara, iki numara, üç numara, sıra sıra yataklarına doğum yapan kadınları yatırdık. Doğurdukları çocukları da tam karşılarına koyduk diyor. Beşiklerini. Hepsine bir beşik yapmış. Tam karşı karşıya anne ve çocuk böyle koridorun karşılıklı bir şekilde yerleştirilmiş. Doğum yapan kadınları diyor meşgul ettik. Birkaç gün uykusuz bıraktık. Uykusuz uykusuz. de uykusuz bıraktık. Sonunda uyumalarına müsaade ettik diyor uyumalarına müsaade etti. Öyle keskin bir uykuya daldılar ki diyor öyle yaman öyle derin öyle bir katı uykuya daldılar ki tuttuk diyor. Onlar bu şekilde uyurken o annelerin parmağına bir ip bağladık. O ipi de götürüp doğurduğu çocuğun beşiğine bağladık diyor. Beşik Parmağıyla beşik arasını ile bağladık diyor. O derin uyku içerisinde o doğurduğu çocuklar ağlamaya başlayınca tabii çocuk demek ağlıyor. Ağlamaya başlar başlamaz hangi kadının çocuğu ağlamaya başladıysa derin uykuda olduğu halde o çocuğu doğuran anne otomatik olarak beşi sallamaya başladı diyor. Otomatik olarak. Bir başkasının çocuğu ağladığı zaman kıpırdamıyor da seni doğurduğu çocuk ağlayınca sallamaya başlıyor. Nedir bu? Bu tıpkı insanın diyor o projesi, uykudayken hani siz de mesela derin bir uykuya yapıyorsunuz, bacağınıza bir fire veya tahta kurusu neyse bir şey isabet ettiği zaman, siz uykuda olduğunuz halde parmaklarınızla vücudunuzu kaşıdığınız gibidir diyor. Uykuda sana kaşıyorsun. Anne de uykuda ama o doğurduğu çocuk kendi vücudundan, kendi ciğer faresi, kalbinden, vücudundan hasıl olan bir yavru olduğu için, uykuda olsa bile kendi vücudu gibi alakadar oluyor diyor. Görüyor musunuz annenin makamı? Kim koydu bu hakikati ona? Anneyi evladına, evladı anneye karşı bu hale getiren Allah'tan başka kim? Şimdi bunları bilmek lazım. Ve bundan dolayıdır ki annenin makamı, derecesi, durumu İslam'da çok yüksek bir noktaya gelmiştir. En senede bir gün bütün bir hayat boyu bütün bir hayat boyu anne ile alakayı kesmek mümkün değil. Hiçbir kudret, hiçbir kimsenin mahabeti, sevgisi, beşeri olarak hiçbir kimsenin sevgisi, annenin sevgisini aşamaz. İşte, ma cealallahu liraculin min kalbeyni fi cevvihi dedi bu Rab. Kalbinizi yoklayın Müslümanlar. Kalbinizi yoklayın. Gözünüzü kapatın, kalbinizi dinleyin. Kalbinizde annenizin sevgisini aşan bir başka kadın varsa sizin kalbiniz Allah'ın sevgikatı değildir. <gülüyor> Annenin sevgisini, hiçbir kadının sevgi aşamaz. Dini tecelli başka tabii. Bakınız bu münasebettedir ki Rasul-ü Zişanımız bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Bir Müslüman insan, bir Müslüman evlat kendi hanımını kendi nikahlısını, karısını, zevzesini annesinden daha üstün tutarsa ebedi hayatını kaybetmiştir. Annesini atıyor, karısını tutuyor. Bundan daha büyük felaket yoktur. Bu münasebette bir hükmü daha ortaya koyayım. Karısını annesiyle kıyas etmesi dahi haramdır. İslam hukukunda, İslam aile hukukunda bir Müslümanın, bir Müslüman erkeğin karısını annesine benzetmesi bile haram edilmiştir. Anne kıyaslamak ne edilmiştir? Annesine benzetmesi kaldırılmıştır. Mesela bir Müslüman dese ki hanımıyla konuşurken. Hanım, senin sırtın, senin karnın, senin uylukların, senin hani böyle bakılması haram olan bir uzu bir kadının. Senin efendim karnın sırtın benim annemin karnı gibi benim annemin sırtı gibi dese haram işlemiş günah işlemiş olur 60 gün peş peşe oruç tutmadan karısının eline tutamaz. Niye annene benzettin sen? 100 bin tane karı annenin sırtına olamaz. İslam budur. Anneler gününü yaşayan ahmatlara bakın nedenle haberleri var? Anne ile hiçbir şey denk olamaz, kıyaslanamaz, teşkil edilemez. Anne hürmet makamındadır. Şehvet arzusuyla yaklaştığın hanımın hiçbir uzvunu annene benzetemesin. O muhteremdir. Anne muhterem bir makamı sahibidir. Resul-i buyuruyor, gelip de soran bir sahabiye men e hakkun nasi Bi husni sehabeti ya Resulallah. Kadınlar ve bütün insanlar arasında en çok alaka duymak, en çok peşinde koşmak, en çok yardım etmek, merhamet duymak, muhabbet duymak bakımından en büyük hakkı olan kimdir ya Resulallah? Yani insanların içinde en çok kimin üzerine fitriyeyim? En çok kimin Yanında olayım, sohbetinde olayım. En çok kimin yanında, yakınında bulunayım. Resulullah buyuruyor ümmük, senin annen, annen varken kimseyi düşünemesin. Düşüne biliyor e canım benim annem Hristiyan hocam. Hem Müslümanım annem Hristiyan. Hem kilise, ben camiye gidiyorum, annem kiliseye gidiyor. Alakamı keseyim mi? kesemezsin Hiç kesemez örneğe kadar. Ya yani ne olacak? Annen kiliseye gider, haçına, ıstavrozuna, putuna tapar. Kiliseden çıktığı zaman sana haber gönderir. Oğlum gel kilisenin kapısından, beni sırtına al evine götür derse, götürmezsen cehenneme gidersin. İslam budur. <Gülüyor> Alakayı kesemezsin. Anne ile babayla hiçbir şekilde felaket etmemek. Ve hanımını da annesiyle babasıyla alakasını kesemezsin. Hanımın senin mesela nikahlın, kayınvaliden var, kayınpederin var, hanımının babası nasıl? Engelleyemezsin. Hanefi mezhebine göre bir erkek hanımını annesiyle babasıyla görüşmekten men edemez. Ancak bir hafta engelleyebilir, bir hafta sonra annesini babasını görmek için bir kadın kocasına itiraz eder, sözünü dinlemez, çeker gider, görüşür geri günahkar olmaz. Anneyle ile alaka kesilir imkan var mı? anne çok mühim meseledir Müslümanlar her şeyinizi feda edin annenizi feda etmeyin hiçbir kutunuz yok sizin için Cenab-ı Hak bu konuda çok titiz. düşünün ki anneyle bütün bir sene bütün bir ömür davranışlarımızın kontrol edilmesini istiyor Rabbimiz sadece davranışlar mı? Dudağımızdan çıkan kelimeleri bile ölçülü kullanmamızı emretmiş annemize karşı. Yerim ki anneni sırtına aldın böyle ağır bir kadın, annen senin. Taşıdın taşıdın, yoruldun, getirdin, koydun bir yere. O esnada anneni yere koyduğu zaman, üf be, amma da şu, amma da bu, amma da ağırlık verdi diye, üf kelimesini, üf be demiş olsa, haram işlemiş olur, cehenneme müsaak olur. Niye? Kur'an ne diyor? Wallateku luhma üstin. Annenize ve babanıza karşı ne kadar zahmet verirse verilsinler üst kelimesini aman be bu tünbe demeyin zehnleme yeterimizi diyor. Anne baba. Kur'an'ı bir hükümdür bu. Wallateku luhma üstin. Üst kelimesi mi dedi ağabeyim? Kalpten geliyor bu. Cenab-ı Hak bunu mayaya koymuş. Yani bunu şu adamın, bu adamın, şu teşkilatın anneler günü filan şeklinde hiç yüzüm yok. Mayada, esasda, temelde, ruhta katemedi. İstesen de başka bir olmaz zaten. Hiç kimse hiçbir kimsede iki kalp olmadığı gibi iki tane annesi olmaz. Herkesin bir tek annesi var. Onu inkar edemez, atamaz, atamaz, hiç, hiç şey bozamaz. İlahi insanı Veysel Karani'yi biliyorsunuz teberrüken ruhundan istindad için ve ona Allah'ın rızasını dilemek için tekrar edeyim. Veysel Karani, rahmetullahi teala aleyhil bari, sahabeden olamadı, sahabeden olamadı ama tabi'in sınıfında sahabenin kazandığı sevabı kazanma şerefine erdi. Annesi yüzünden, Veysel Karani, biliyorsunuz. Yemen Yemen elleri Yemen memleketinden Karan köyünden Resul zişanımızı rüyasında göre göre Resulullah'ın teknesinde yorula yorla bir hal aldı. Anne dedi ben Resulullah'ı görmek istiyorum. Bana müsaade etmez misin Medine'ye gideyim. E annesi de yaşlı, ihtiyar kimsesi yok. Bakıma ihtiyacı var. Beslenme ihtiyacı var. Uzun zaman Müsaade etmedi ama sonunda baktı ki Veytel Karani tükenecek. Yümdürü eriyor. Tükeniyor böyle. Teşi evladım dedi. Ancak şu kadar müsaade ediyorum. Gideceksin. Allah Resulü'nün hücre-i evini bulacaksın. Kapısında dikileceksin. Resulullah evdeyse ise görüp göreceksin. Görüşeceksin. Evde değilse hemen dönüp geriye Başka şey müsaade etmem buyur. ...kapıya kadar ulaşacaksın... ...evindeyse gör... ...görüş değilse dön... ...başka usah etmiyorum... ...şey talimat... ...anne... ...bak anne... ...günlerce... ...yol teperek... ...töl aşarak... ...Veysel Karani geliyor... ...soruyor... ...ve Efendimizin mübarek... hane isadetlerini mübarek evini buluyor ve kapıyı çalıyor. İçeriden Aişe-i Sıddık'a validemiz çıkıyor. Kimsin? Ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Ben Yemen ellerinden Veysel Karani Hazreti Habibullah'ı görmeye geldim ey müminlerin annesi diyor. E şimdi Resulullah evde yok. Mesciddedir. Sahabe-i Kiram ile sohbet ediyor. Gidin mescide. ''Hayır ey annesi, annem bana bu kadar müsaade etti. Daha ötesine gidemem, Resulullah'a selam söyleyin, hürmetlerimi, saygımı bildirin, buradan annem için geriye dönüyorum.'' Döndü geri geldi. Resul-i Ali aleyhissalatü evlere, mübarek evine döndüğü zaman, dedi ki ''Ya işe, kim geldi buraya? Bir mübarek koku alıyorum.'' Bir tahir, temiz bir koku, bir tecelli görüyorum. Kim geldi deyince? Yemen'den ta aylarca yol teperek gelen garip bir kişi. Veysel Karani ya Resulallah. Annesi talimat vermiş, emir vermiş. Kapıya kadar git varsa görüş yoksa geri dön demiş. Selamını, saygısını arz etti gitti ya Resulallah. Resulullah o kadar müteasis oluyor ki. Hemen sırtındaki hırkasını emir veriyor. Hırkasını emir veriyor. Mutlaka bunu Veysel Karani'ye kavuşturur, sırtına geydirin, diyor. Cennette komşum olacak. Efendiler, din-i İslam şaka değildir. İslam, kalpten doğan bir tecellik. Kalbinde bu mahabbet, bu iman, bu saygı olmayan adam ne arar ya? Yani? Ne annesini ne tanır, babasını ne tanır? Kalp işte. Neden bu kadar üzerine duruyorsunuz? Diyenlere bunun için söylüyorum. Kalp olmaz, hiçbir şey olmaz. İnsana yön veren, şekil veren fazilet, adalet, haysiyet, şahsiyet, her şey buradan neşet ediyor. İnsanı fedakar eden, insanı feragat sahibi, fazilet sahibi yapan kalptir. Katte iman. Bu olmazsa başka olmaz. Bakınız mesela kalbine imanın pazarlıksız oturduğu Ashab-ı kiramdan bir sahne daha arz edeyim. Kalbin önemi bakımından. Yine meşhur sahabilerden Rıdvanı Allah-u Teala aleyhi mecmain Teala bizleri onların şefaatine masal eylesin. Ashab-ı kiram çok başka. Çok aziz, çok azim insanlar. Hüzeyfe'sül Adavi anlatıyor. Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh Kuzeyfetül Adavi diye geçer. Yermuk diye bir harf anlatıyor. Yermuk Harbi. Çetin bir harp. Öyle bir sıcak mevsimde güneşin kasıp kavurduğu bir mevsimde öyle bir savaş olmuş ki Yermuk Savaşı diyorlar. Yermuk Harbi. Savaş günün sıcaklığının şiddetinden dolayı biraz yavaşladı diyor. İçin doğru. Öyle bir sıcak çıktı ki Çiğ ise kılıç kullanamadı. Etraf biraz sükunete ulaştı. Kızdın çölde sıcak altında. Sükuneti görünce ben hemen bir tulumun içine tulum. Deriden yapılmış su tulumları. Tulumun içine suyu doldurdum. Şu savaş meydanının dolaşayım da amcamın oğlunu arayayım. Yaralı malalıysa ona su içireyim ona su koşturayım dedim diyor. Tulumu sırtına attım yaralı, şehit olmuş müminlerin arasında hangi cesedi kaldırdıysam ruhunu teslim etmiş. Hangi cesedi kaldırsam şehit olmuş diyor. Arıyorum amcamı onlar yorum diyor. Bir de baktım cesetlerin arasından bir tanesi inin inin inliyor diyor. Su, su, su diye teryat diyor diyor. Yaklaştım sete göre o yaralanmış, parçalanmış gövdesinden kan fışkırıyor ve o kızgın güneşin altında dudakları kukkuru çatlamış, kurumuş, kırılmış, su istiyor diyor. Tam tulumu ağzına uzattın göz ucuyla, ver de içeyim dedi, uzattın içiyordu, arkadan bir inilti geldi, su su diye bağırdı diyor. O suyu içmek üzere ağzına uzattığım kişi birdenbire ağzını kapattı gözüyle, o tek gelen tarafa koştur, onun benden daha fazla ihtiyacı var galiba dedi diyor. Ne damla içemedim, o gelen sese doğru koştum diyor. Geldim ki Hazreti Hisammış diyor. Asın oğlu Hisam, büyük insan. Hanserlenmiş böyle diyor, kılıçla parçalanmış, Son nefeslerini yaşıyor, ağzı burnu kurumuş, kıp kırmızı güneş altında su istiyor. Tam ona da suyu uzattım içmek üzereydi. Arkadan ah, bir damla su yok mu Allah'ım? diye bir ses geldi diyor. Hişan da ağzını bağladı, su içmedi. Derhal ona koştur dedi diyor. Sırtımda suyu kimse içmedi. Geldim. O tepin geldiği zata ulaştım ki bir dakika evvel ruhunu Allah'a teslim etmiş diyor. İçiremedi. Bari döneyim de Hazreti Hişan'a su içreyim dedim. Geldim ki Hişan da ruhunu teslim etmiş. Bari en baştakine koşturayım dedim. Geldim ki o da şehit olmuş. Tüksü ise bir damla işlemedin, bu muazzam fedakarlık, bu feragat, bu fazilet, bu adalet tahlesi karşısında Allah'ıma yalvarıp, ya Rabbi Müslümanları hakim eyle dedim diyor. E şimdi bunları bu hale getiren nedir? Bunlara bu fedakarlığı veren nedir? Feragatı aşılayan nedir? Bunlara bu maneviyatı, ebedi saadeti, bir başkasını kendinden daha üstün tutmak kabinlerden geliyor. kalbe oturan imandan başka bir şey mi? Bugün nesillere dikkat edin, birbirini boğazlıyorlar, birbirini öldürüyorlar, birbirine kurşun sıkıyorlar. Hani bunların katleri, hani bunların kalbinde zerre kadar iman ve insan sevgisi? Allah'a inanmadan, İslam ile terbiye etmeden, Kur'an ile yetiştirmeden, Hz. Muhammed Mustafa ile terbiye etmeden, bu insanları insan yapmak mümkün müdür? Neyle etkeniyet edecekler? Şu nasıl terbiye edecekler? Şu kadınları nasıl ıslah edecekler? Hangi metotta, hangi çareyle? Neyle olacak bu? İman olmazsa, Kur'an olmazsa, İslam olmazsa, Hazreti Habibullah olmazsa, hangi şeyi ıslah edecekler bunlar? Sorun ruhlarına, sorun gönüllerine, sorun katlerine, nasıl ve neyle, ne zaman, nerede, ne için? Hangi metotla insanı insan edeceklerdir? Fedakar insan, fazilet sahibi insan, başkasının hakkına saygılı insan, başkasının haykiyetine saygı duyan insan, nasıl yetişir, nerede yetişir? İşte kalbe oturan imanın tedellisininle başka bir şey değil. Aziz müminler. Şimdi bu hakikati gördükten sonra maddecini daima işi göz planında, madde planında arayan insanların anlamasına imkan olmayan bir hakikat. Bu mevzuyu anlatamazsınız onlara. Her şeyi maddeden ibaret gören, her şeyi menfaatten ibaret gören insana, insanı anlatamazsınız, sevgiyi, saygıyı, edebilir, anlatamazsınız. Bir kalbin içinden iman çıkıp gitti mi Oraya vahşet gelip oturur. Vahşet. Kendi yavrusuna bile acımaz. Kendi çocuğuna bile acımaz artık. Anne anne olmaktan çıkar, evlat evlat olmaktan çıkar. muhabbet imana bağlıdır. Bütün davamız, derdimiz, düşüncemiz bu imanı kazandırmak topluma. Toplumun bütün sertlerine imanı yaymak, İslam'ı yaymak. Tek çare budur. Cahiliye Arapların zamanına dönmek gibi Korkunç bir tersine giriş vardır. Her zaman söylüyorum vaka, binalar yükselmiştir. Amerika'da 102 katlı bina var. Empire Building diyorlar, 102 katlı bina, yüzmen dört katlı köprüler, yer altı yer üstü evler binalar, Huskong uzay merkezleri, tezahür merkezleri, apolyolar, uzay mekikleri her şey. Binalar yükselmiş, fakat. İnsanlar o nispetle alçalmıştır. Ne merhamet var, ne şefkat var, ne insani duygular var. Bütün dünya kop koyu bir cehaletin, zulmün, buhranın, bunalımın, gazabın içinde en siktetir. Hani dünyada, dünya çapında merhametli bir insan, hani dünya çapında şefkatli insanlar, hani insanı kamiller. Sebep, kalp viraneye edilmiştir kalbin imarı, ihmal, iharet edilmiştir. Cahiliye araplarında anne ne hale gelmiş ki, baba ne hale gelmiştir ki biliyorsunuz. Bir anne, hamile bir kadın, doğum yapınca bakarlardı. Doğum. Doğar doğmaz, o eli bir telaş alırdı. O doğum yapılacak ev. Er doğacak olan kadını, kocasını, evini, akrabasını bir telaş alırdı. Bu için telaşın sebebi ne? Eğer bu kadın kül çocuğu doğurursa vay halimizde diyorlar. Kız çocuğu. Hiçbir şekilde kabul et diyorlar. Erkek çocuk dünyaya getirirse bayram yaparlar, şenlik yaparlar, ziyafet, zevk, eğlence, keyif yaparlar. Kız çocuğunu dünyaya getirmişse Kıyamet kopar. Ağlarlar, sızlarlar, matem tutarlar. Nereden geldi bu kız diye? İstemiyorlar. Şahiliye arapları. Yani İslam tebliğatından önceki devir bu. Sonra bir yaşına geldiği zaman bu kız çocuğu... Biliyorsunuz bunları. Mevzu ile ilgili de tekrar ediyorum. Bir yaşına geldiği zaman o kız çocuğunu... ...en güzel elbiselerini giydirirler. Bayramlık elbiselerini giydirirler. ıssız bir çöle götürürler boyundan biraz yüksek bir çukur kazanlar diri, diri diri o kız toprağı annesiyle babası beraber gömerlerdi. Ne anne vardı ne baba vardı. Ne merhamet. Niye? Çünkü iman yoktu. Cahiliye. İmanın olmadığı yerde cehalet baş gönderler Gömerler. Şimdi diyebilir misiniz ki hocam Allah'a şükür ki zamanımızda böyle bir şey yok. Zamanımızda o günkünden yüz bin metre daha var. Nasıl var? O zaman cahil Araplar, çatil Araplar, putperest Araplar hiç olmazsa ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelmesini beklerlerdi. Hadi gelsin bakalım. Bir kadın da olsun, kız mı oğlan mı bakalım diye beklerlerdi. Bugünün insanları altı aylık, yedi aylık canlanmış, şekillenmiş ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelmesini beklemeden bir doktorun bıçağıyla fay pırç ediyorlardı. Onlardan yüz bin beterlerdi. Cahiliyeyi görüyor musun? Cahiliye arastları o doğan çocuğu götürürlerdi, çöle bir mezara, bir çukura gömerlerdi. Hiç olmazsa dünyada bir yerleri olurdu. Bunlar o çocuğun meydana geldiği ana rahmini çocuğa mezar yapıyorlar. Daha yüz bin beter. Bahşen. Cahiliye Arapları kız mı, erkek mi bir araştırma yaparlardı. Hiç olmazsa erkekleri öldürmezlerdi. Bugünkü vahşiler ana rahmindeki çocuğun kız mı, oğlan mı olduğuna bakmadan bir sebze, bir fırasa gibi doğraya batıyorlar. Vahşet. Vahşet üstü vahşet. Bunlara hakları yok. Cinayetin ta kendisidir. Ancak dini, İslami bir cevaz hani müsaade, ruhsat noktası vardır ki bir kadın hamile bir kadın doğum yaparken hayatını tehlikeye attığı takdirde, eyvah bu doğum sebebiyle bu kadın ölecek bu anne ölecek hayatı mahvolacak diye bir tehlike ortaya çıktığı zaman o zaman rahimdeki çocuk öldürülebilir. Annenin hayatını kurtarmak mantığıyla çünkü anne asıldır evlat feridir. Anneyi kurtarmak için evlat feda edilebilir. Başka hiçbir bahaneyle, mazeretle sebeple rahimde döllenmiş şekillenmiş, eli ayağı, gözü kulağı, tırnağı, saçı, kirpiği, kaşı, takılmış, yaratılmış bir evladı öldürmeye kimse seda veremez. Biz bunları Müslümanlar için söylüyoruz. Anneler günü falan filan gibi martavallarla ve oyalamaya kimse nakli yoktur. Efendiler, Cenab-ı Hak bu konuda çok şiddet gösteriyor. Bakınız Cenab-ı Hak Sual tarihiyle Şiddet tarihiyle Ayet tevk ediyor Tümnun tüm tüm dediği meni O ana rahmine ulaşan Bir damla meniyi Düşünmüyor bakmıyor musunuz Meni insanın mayasıdır o Ne günah değil haram değil ilahi nizam bu Bu ilahi bir teşvittir bu وَلَنْ تَجِدَ الْسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın koyduğu bu nizamı kimse değiştiremez. Ana rahmine ulaşan bir damla meniden insan mehzana geliyor. Kim içeridedir? Düşünmüyor musunuz diyor Rabbimiz? اَاَنْكُمْ تَحْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ O ana rahminde bir damla meniden muazzam bir insanı yaratan sizsiniz yoksa ben Allah'ımdır diyor. Allah! Kim öldürebilir onu? O ana rahmine tecavüz etmek Hazreti Allah'a tecavüz etmektir. Bakın hadise. E entüm tehlukûnehu emnahmil halikum. Biz mi yaratıcıyız siz mi? Biz mi onun gözünü kulağını kattık siz mi? Biz mi ona ruh ütledik? Efendiler İmam Gazali'nin tespitine göre ana rahmine intikal eden girmeni 40 gün sonra ona ruh ütledik. Ruh ütledik. Canlıdır abi, Canlıdır. Sen nasıl onu parçalarsın? Cahiliye Arap'larından yüz bin beter bir hal içerisinde nasıl bunu canlıya reva görebilirsin? İşte bütün mesele kalbin tecellisi kalbe yerleşen imanın tezahürüdür. Bu imanı kaldırırsanız ne anne kalır ne evlat kalır. Ne devlet kalır ne hükümet kalır. Hiçbir şey kalmaz. imanı kaldırırsan. Bütün mesele bu. Hayatı kavramanın, anlamanın ve bütünlüğüyle yeryüzünde insan olarak yaşamanın sırrı sebebi tek kelimeyle اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Şeklinde tecelli eden bir İslam imanının müminde tecelli eden sıfatıyla. Kaimdir. Başka türlü insanlığı ıslah etmenin, insanlığı insan etmenin, insanlığa insan sevgisi aşılamanın, öyle çalgıyla, türküyle, Koroyla, soloyla, falanla, filanla insana insanlık aşılamanın mümkün yoktur. Mümkünü yoktur. Yeryüzünün bütün sazcıları, şarkıcıları, çalgıcıları akşama kadar anneler ile alakalı sark çalsalar ruha hiçbir şey girmez. Ruhun gıdatı çalgı değil, ibadettir, imandır. Sazla, çalgıyla terbiye edilemez beşeriyet. Bugün dünyada o kadar çalgı çalınıyor ki, o kadar orkestra, o kadar enstrümanlar, o kadar efendim aracmanlar, o kadar şunlar bunlar melodiler var ki dünya musikinin gürültüsünden nefes alamıyor. Niye insana terbiye olmuyor? İnsanları terbiye eden musiki değil, imandır ve ibadettir. Hazreti Kur'an'ın kendisidir. Fakat kime anlatırsınız? Toplum oranca dehşetiyle ters istikamete sürükleniyor. Bakıyorsunuz, şarkı yarışması tertiplenmiş, Eurovizyon şarkı yarışması, iki tane, üç tane çalgıcı, şarkıcı, şantöz mantöz, katılıyorlar bu yarışmaya, bu yarışmacıların etrafında bir reklam, propaganda, aferin diyorlar, hediyeler, ikramlar, yayınlar, gazetelerde resimlerin çekiyorlar, isimlerini yazıyorlar, bütün topluma reklam ediyorlar. Ama öbür tarafta, Mekke-i Mükerreme'de, Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma, yarışmasına, Türkiye'den bir hafız yavrumuz katılıyor, birinci geliyor, hiçbir şeyde bir nesiyat veriyorsunuz. Aynı alakayı göstermiyorlar. Niye? Çünkü kalplerinde iman yok onların, kalplerinde Kur'an yok onların ve toplumu Kur'an'ın dışına çekiyorlar. Durmadan şehvete, şöhrete, servete teşvik ediyorlar. İmana, İslam'a, Kur'an'a var bir teşvik. Nasıl ıslah olacak bu cemiyet? İşte bütün mesele burada düğünleniyor. Allah'ın lütfuyla ve Kur'an'ın derecesiyle bütün meselelerimizi çözecek yeryüzünde Müslüman kalmaya devam edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Cenab-ı ve cümle Muhammed'i kalbine imanın pazarlıksız oturduğu müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. ya nasip olursa burada ders yapmayacağız da bir başka yerde ısrarla ısrarla bizden ders isteyen bir yer var. Defalarca değil, aylarca ısrar eden kardeşlerimizi fazla kıramadık. Her pazar burada bulunmamızı yadırgıyorlar. Hiç olmasa ayda bir pazar yahut iki ayda bir pazar da bizim istediğimiz yerde bir ders yapmak imkanı yok mu hocam diye yani başında iyice eksildiler bu kardeşlerimiz. Haftaya burada bulunmayacağım, başka tertiplenen bir yere bulunacağım. Ondan sonraki pazar tekrar buluşmak niyetiyle burada. Ya Rabbi günahlarımızı at eyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfet eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın kulluğuna kabul eyle. Rıza ve rahmetine nail eyle. Cennet ve cemaline mazhar eyle kalbimizi her türlü tahribattan muhafaza ile nefis ve nesillerimizi ıslah ile alemi İslam'a imdad ile yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak ile yeryüzünde Müslümanların ellerini dillerini kollarını bağlamak isteyenleri iki cihanda rezil ile her nefesimizde kelime-i şehadet hep beraber buyurun eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diye bu iman ve ikrarla cümlemizi huzuruna kabul eyle. Ya Rabbi şu anda hastahanelerde, ameliyat masalarında inim inim inleyen, senden şifa ve deva bekleyen bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz recebi şerif hürmetine, içinde bulunduğumuz mübarek günler ve geceler hürmetine, Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, gerçlerine deva, borçlu olanların eda nasip ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, her türlü musibetlerden.